Evet, 7. Radyo Şenli devam ediyor. Açık Radyo'da 94.9. Aynı zamanda da açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve Facebook konuşuyoruz. Ve Facebook, sosyal medya konuşuyoruz. Sosyal medya konuşuyoruz da. daha doğrusu. Ve Nursal Sezen Koçak'ta stüdyo konuğumuz, dinleyicimiz. Aynı zamanda da Facebook üzerinde. Grubun Bil admini grubun, ona da admin deniyor değil mi? Evet, evet admin deyip işin içinden çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, admin nasıl olunuyor bir gruba? Kaç kişi admin olabiliyor? Nasıl yönetiliyor? Bunun nasıl kontrolü yönetiliyor? nasıl mümkün oluyor? Önce grubun adını tespit ettikten sonra Belli bir bilgisini girdikten sonra siz e, grubu kuruyorsunuz ve insanları davet etmeniz gerekiyor. Daveti alan insanlar onayladıkları takdirde o grubun içerisinde oluyorlar ve kuran insan istediği kadar insanı kendi kadar yetkili kırabiliyor. Hani yetkili kılabilmek derken anonsları yapabilmek, giren çıkan insanları uygun gördüğü takdirde davetini göndermek ya da onların gruptaki aktivizmini veya dinamizmini sağlamak diyelim. Peki şu anda bizim bahsettiğimiz grubun tek admini yönetilmişsin misiniz? Şu anki mısınız? grupta tek benim evet. Peki genel olarak nasıl bir şey refleks geliştirdiniz bu Facebook'a eminim zaten Facebook kullanıcısı olduğunuz için aslında Onlinesınız da çoğu zaman ama özel olarak Açık Radyo grubu için nasıl bir refleksiniz var mesela işte dediniz. Hani ilk yola çıkarken acaba kaç kişiye göndersem kaç kişi dinlediğini bildiğim insanların haricinde ne kadar daha insan var etrafımda ya tespit etmek için Öyle ilk açıldığı haftalarda Aa, 100 kişi evet 300 kişi evet 500 kişi yani insanlar birbirine haber verdikçe de etrafımda aynı platformu kullanan ama benimle aynı frekansı dinleyen insanların ne kadar olduğunu görebilme şansı elde ettim diyebilirim. Hı hı. Onlar da karşılık olarak Onlardan da Evet onlardan da yani yazışabiliyorsunuz istediğiniz takdirde diyelim. Ya da ortak platforma herkesin görebileceği şekilde de yazabiliyorsunuz. Ya da birbirinize mesaj gönderebiliyorsunuz. Evet bu açıdan peki şu andaki aldığınız randıman hakkında neden söylersin etkin kullanılmakta mı? Yani açıkladığım bu Facebook sayfası. Evet. Sanırım ama hani duyurular tekrar tekrar hatırlatmak açısından faydası var. Çünkü tahmin ediyorum ki birçok insan açık radyoyu dinliyorken özellikle kendi ana web sitesindeki güncel haberleri oradan bakıyordur. Ama hani Facebook'ta kullananlara da bir yerden de arada hatırlatmak mahiyetinde diyeyim ben. Evet aslında burada az, az evvel konuştuğumuz meseleden de birazcık yaklaşıyor gibi. Hani zaten açık radyo dinleyen insanların daha ...iyi iletişebilmelerini sağlıyor bir anlamda... ...yani hani yeni açık radyo dinleyicileri... ...kazanmaktan ziyade... ...bizim dinleyicilerimizle olan... ...aramızdaki iletişimin belki bir nokta... ...daha ileri Pek gitmesini... ...pekeştirilmesini da sağlıyor herhalde... Evet. yani anlamda aslında bu konuda bir sürü... ...araştırma vesaire de var... ...yani e, bu sosyal medyalar nereye yarıyor... ...ya da nereye yaramıyor, ne kadar yarıyor... ...vesaire diye bir tartışma var... E, politika üzerinden baktığımızda ya da aktivizm üzerinden Hı, baktığımızda de, da, evet, onu da ciddi anlamda bir katkısı olmadığına dair daha fazla veri olduğunu söylemek mümkün. Çünkü tam bu açık radyo örneğinde olduğu gibi e, 3 aşağı 5 yukarı mesela iklim değişikliği ile ilgili ha, şimdi, aktivizme <gülüyor> dahilseniz <gülüyor> e, dahilsiniz, dahilseniz bu gruplara da dahil oluyorsunuz ve daha fazla size benzeyen, sizin gibi aktivizm yapan ya da sokakta olan insanlarla bir kanalınız daha oluyor konuşabileceğiniz. Ancak sokağa çıkmayan sokağa çıkarttırmak ya da Aktivist olmayanı aktivistleştirmek gibi bir etkisi olmadığına dair ciddi araştırmalar var. Bunlardan biri mesela Civic Web projesiydi. 3 yıllık bir çalışma oldu 9 ülkede Türkiye'de bunlardan biriydi. Avrupa ülkeleriydi bunların hepsi ve çıkan sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı kendi çevremizde dönüyoruz 3 aşağı 5 yukarı kuyruk takibini gösteriyordu. Yani aktivistler kendi aralarında aktivist olmayanlar değil gibi çok özet bir şey var. Evet bu. bu aslında hani hayatın akışıyla ilgili bir durum. Ben sırf kendi Facebook kullanımı üzerinden düşündüğümde mesela normalde günde bile 3-4 tane grup daveti geliyor. Normalde baktığınızda şimdi ben kendimi düşündüğümde çok pek popüler değilsin ilk sen Şimdi özellikle. mütevazı olmaya çalışıyorum sadece <gülüyor> Yani onları mesela normalde düşündüğümde mesela hani bisikletlilerin yaptığı bir eylem normalde düşündüğümde buna aslında destek verebileceğim bir eylem bu ama kendi hayatımın akışında bir anda her şeyi paranteze alıp bir de bisiklet eylemine katılmak gibi bir duruma giremiyorum esasında ama en nihayetinde baktığınızda eğer adamışsınız kendinizi iklim mevzuunda neler oluyor diyorsanız aslında yeni kanalların da açılmasına bir anlamda vesile olabilecek bir şey. Ama dediğim gibi bu aslında yine kendi alanınız içerisinde de bir kaybolma durumu var. Yani zaten klasik olan iletişimi yani hep belli insanlarla olan iletişimin dışına çıkmak ancak sizin inisiyatifinize bağlı. Yani bu gerçek açıdan aslında gerçek hayatta olduğundan çok farklı değil. Evet, gerçek hayatta olduğundan çok farklı değil. Ama eğer gönlünüz varsa daha da genişlemeye yani fena bir araştırma alanı değildir diye de mesela Ömer Bey resim etmek siz bir lazım. Facebook sayfası açmışsınız. Henüz daha herhangi bir bilginiz vesaire yok ama bir Facebook hesabınız var. Hayır. Ne zaman geliştireceksiniz? Açık radyoyla ilgili şeyleri takip edebilmek açısından belki işe yarar diye öyle bir kayıt yaptırdım ama vakit bulamıyorum vallahi. Evet. <gülüyor> Burada gevezelikten vakit kalmıyor doğrusu. Fakat yani önemli de zaman zaman çok acil hareket edilmesi gerektiren durumlarda da işe yaramaz mı acaba? Tabii. Şu ana kadar yaramadı bildiğim kadarıyla yani yaradı Bazen mesela diyelim ki bir hastanede bir hasta belli bir kan grubundan spesifik olarak şu zaman aralığında bir şeye ihtiyacı var. Siz onu yazdığınız zaman sizin ağınızdaki insanlara çabuk ulaşabilmek adına. Ama bunu cep telefonuyla veya başka evet. vasıtayla yapamaz mıydınız? Yapardınız ama... Bilgisayar başında olan insanlara anlık ulaşım açısından faydalarında olduğunu kabul etmek lazım. Evet aslında Facebook'un kullanımının tam da aslında böyle belli Sınırı bir belirlenimi yok, aslında, yok aslında. aslında. yani hani Aslında Ozan Twitter'dan bahsederken bize ilk geldiğinde öyle demişti. Yani Twitter için söylemişti onu Facebook için aynı şey söylemek ne kadar geçer bilmiyorum ama bu konunun kuralı yok yani. Belli bir kanun da yok. Aslında çok yeni olduğu için zamanla belki de oturacak hani Facebook'un gerçekten belki de MSN'den hiçbir farkı kalmayacak. Böyle bir şey de olabilir ya da gerçekten hani çok ciddi bir iletişim ağına da dönecek. zamanda insanlar başka bir MSN gibi bir şey bulacaklar ve Facebook'u o profildeki kullanıcılar terk edecek ve hani daha aktif kullanıcılar, başka türlü kullanıcılar kalacak. Ki böyle Bu... bir duruma doğru da gidiyor çünkü Facebook bir yandan da aslında e, mesela politik mecra olarak benim bildiğim tarafıyla daha fazla Facebook benim için böyle bir şey. E, olabildiğince sansür altında olan bir yer e, ne yaptığınıza ne ettiğinize... E, eğer ki muhalif bir tavrınız varsa fena halde dikkat etmeniz gereken hızla hesabınızın iptal edilebildiği ya da kurduğunuz grubun kapatılabildiği bir alan bir yandan. Hiç öyle hani sonsuz demokrasinin olduğu ifade özgürlüğünün rahatça bu? Bunu... sağlandığı bir alan değil. Bunu raporluyorsunuz Ya Mesela Ermenilerden oldu. özür diliyorum gibi grupların pek çoğu kapatıldı. E, pek çok şikayet olduğu zaman Facebook sahibi olan şirkette e, hop diye bu grupları kapatmayı evet, tercih edebiliyor o, o gün samas grubu pek kapanmaya da biliyor görmeyebiliyor bir yandan böyle bir şey var aslında eğilimleri gösterme göstermesi açısından da özellikle son dönemdeki bu medya araştırmalarında böyle bir damar da var Facebook üzerinden de aslında ee, bir ritm almaya bizler... çalışmak, bir nabız tutmaya çalışma hali. Evet, öyle bir halde var. Çünkü ciddi anlamda hani anında grup, aç, grup açmak çok zor bir şey değil. Ben açmadım gerçi haklısınız, ama öyle olduğunu ta tahmin ediyorum. Benim pişman olduğum gruplarım <gülüyor> <gülüyor> Mesela? Ne yaptın abi? Ya boş ver sonra. Arada ben sana anlatırım. <gülüyor> Ko koridora bırakıyor onu. Evet, koridorda görüşeceğiz. Peki sonuçta e, yani... Ama iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz Tabii. herhalde. Her iletişim mecrası iyidir herhalde değil mi? Özü gereği. Yani şey açısından bu hem Facebook'u hem de Twitter'ı çok yaygın şekilde kullanan bazı örgütlenmeler var. Yani benim gördüğüm tarihteki en önemli ve hızlı çok genç nüfuslu bu 350.org şeyi mesela çok esaslı bir şekilde kullanabiliyor. Yani dünyanın dört tarafında 24 Ekim'di galiba. Bütün Avustralya'da, Yeni Zelanda'da başlayıp aynı anda bütün dünyayı kapsayan eylemler yapıldı işte iklim değişikliğine karşı, bu tehdide karşı. Orada bütün hepsi Facebook'la bütün her yerden gönderildi. İstanbul'dakiler de güzel bir yürüyüşte burada vardı. Hı hı. Ve tümünü onlar seçtiler ve anında görmemiz ben vay işte güneşin doğduğu yer Maorilerin ülkesinde Yeni Zelanda'da da dedik. Aa, bizim de işte dünyayı yuvarladığımız İstanbul gösterisi de vardı. Bırak'ta ee, tek kişilik bir kadının da yürüdüğünün fotoğrafını gördük. Ee, bu başka daha hızlı bir paylaşım alanı olamaz herhalde. O açıdan yani, Böyle bir, bir toparlayıcı da olabiliyor tabii bir yandan. Özellikle hani... Sınırları kaldırmak ve hani... ...kendimizi o insanlarla buluşturmak adına. Evet, aa burada da o... ...onlar da mı falan diye... ...hiç beklemediğiniz yerden de... ...kahramanca... ...çıkan özellikle genç insanları... ...görüyordunuz sokaklarda... ...ya da çölün ortasında da... ...gösteri yapanlar falan. Evet. Böyle bir şey... Peki ne? telefon da çaldıramadık. Ne yapalım? Ama öyle bir muhabbete girdik ki zaten pek telefon numarasını da vermedik, vermedik. bir yandan. Bizim de hatamız olabilir sabah itibariyle. Evet, sabah evet programı de. dinleyip arayacağını söyleyen arkadaşlarım da kulağını çekebilirim. Ben stüdyodan çıktıktan evet, sonra. O ayrı. O Facebook. Geç kalmış sayılmazlar. Kesinlikle. Ya da dışarıdayken olabilir. arayabilirler. Evet Nursal Sezen Koçak çok teşekkür ederim. Siz üç ismi de kullanıyorum işte. İlk ismi genelde kullanıyorum Nursal'da dersi kullanıyorum. Anne ile babanın ismi da demek ki bir çözüm olmuş ikisinde birer isim seçmesi. Evet yani evet nihayet biraz istedik ve oldu. Sabah sizde değil bizim sabah mahmud Pazartesi günü veriyorum ben de. Monday morning syndrome diyelim. Ve sizden bir parça anons edip sizi uğurlayalım. Çok teşekkür ederiz bizimle buraya kadar. Bu, bütün bu eylem içinde zaten, Facebook'taki grup içinde heyecan verici bir şey. 2000 kişi sürekli olarak bir şekilde açık radyo ile ilgilen ilgili olduğunu düşünmek bana hoş geliyor doğrusu. Evet, ben teşekkür ederim. Son parçamız da Peter Cincotti'den Some Kind of Wonderful Life. Evet destek hattımızda bir kere hatırlatalım. Evet 0 212 343 41 41 telefonlarınızı bekliyoruz. you have to do is touch my hand To show me that you understand And something happens to me That's some kind of wonderful Anytime my little world seems blue I just have to look at you And everything seems to be Some kind of wonderful I know I can't express This feeling of tenderness There's so much I want to say But the right words just don't come my way I just know when I'm in your This world is a happy place And something happens to me That's some kind of wonderful say, but the right words just don't come my way, I just know when I'm in your embrace, this world is a happy place, and something happens to me, that's some kind of wonderful